Burç Efem'in sevgili dinleyicileri, değerli dostlar, aziz dostlar. Biliyor musunuz insanın en tabi'i, en doğal haklarından biri, hatta birincisi hayat hakkıdır, yaşama hakkıdır dersek, bir doğruyu, bir gerçeği dile getirmiş oluruz. Dünyaya gelen her insan, her fert için yaşamak, ...zaruri bir haktır ve bu hak ona o insanı yaratan Allah tarafından verilmiştir. Bunu muhafaza edecek meşru tedbirlere başvurmak da bir hak olduğu gibi... ...efendim onu zedeleyecek veya büsbütün izale edecek... ...yani tamamen ortadan kaldıracak mahiyette olan... ...her şeyden sakınmakta bir vazife, bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Biz hayat denilince... İnsanın etten, kemikten meydana gelen, etten, kemikten mürekkep olan maddi hayatıdır zannediyoruz. Oysa insan denildiği zaman hatıra gelen, akla gelen cihet, hiç şüphesiz ki yalnız bu değildir. Eğer böyle olsaydı, insanın maddi bünyesi itibariyle hayvandan bir farkı olmaması gerekirdi. Çünkü et, kemik, kan, hayvanlarda da var ve hatta insandakinden daha çok. Evet, insan ancak ruhuyla, maneviyatıyla, deruni düşünce hayatıyla insandır. Birçok şey vardır ki onlardan biri noksan olunca, insanın yaşamasıyla yaşamaması arasında bir fark kalmıyor. Bu itibarla insanın maddi hayatından başka bir de, ...manevi hayatı var. O da bir insanın nedir efendim... ...ırzı, namusu, şerefi, şöhreti, haysiyeti... ...gibi kavramlarla bu manevi hayatını ifade edebiliyoruz. Manevi hayat, maddi hayattan çok daha muhterem... ...çok daha mukaddes olarak karşımıza çıkıyor. An olur ki insan manevi hayatını muhafaza uğrunda, manevi hayatını koruma uğrunda, maddi hayatını seve seve feda etmeyi göze alıyor. Topluma dikkatli bakarsak bunun örneklerini sık sık görürüz. Dolayısıyla ırz, namus, şeref ve haysiyeti taarruzdan korunmuş vaziyetidir. İslam dininde, hiç şüphesiz ki hayat çok mukaddes tutuluyor. Manevi hayata ister sözle ister kalemle ister fiilen tecavüz saldırı şiddetle menedilmiş edilmiş yani yasaklanmış ve mütecavizler hakkında saldırganlar hakkında şiddetli hükümler konulmuştur. İslam tarihine daha doğrusu İslam hukukuna göz attığımız zaman bu şiddet ve hiddetin, cemiyetin yani toplumun faydasına olduğu bariz örneklerle zaten kendini gösterir. Hakikat olanca çıplaklığıyla ortada durur. Peygamber Efendimiz bir Müslümanın diğer Müslümana karşı kanı, ırzı, namusu, malı, mülkü haramdır. Hiçbir Müslüman işin diğerlerinin ırzına şeref ve namusuna tecavüz etmek caiz değildir buyurmuşlardır. Evet Efendimiz böyle buyuruyor. Gerçi bu hadisi şerifte Müslüman kaydı mevcutsa da bu kayıt mutlak değil. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi soydan, hangi boydan, hangi renkten olursa olsun bütün insanları, bütün beşeriyeti yani bütün insanlığı ...mahremiyet ve mahfuziyeti içine almıştır. Yani Efendimizin bu sözü bütün insanlığı içine alıyor. Büyük hadis alimleri tecavüz çok kere Müslümandan Müslümana karşı olduğu için... ...hüküm çokluğa göre verilmiştir. Dolayısıyla bu Müslüman kaydı ihtirazi yani Müslümanlardan gayrısını... ...Müslümanlardan başkasını içine almayan bir kayıt değildir diye tefsir ediyorlar, izah ediyorlar. Yani hadis-i şerifi böyle yorumluyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'de manevi hayata o kadar büyük ehemmiyet verilmiş, o derece büyük önem verilmiş, o kadar muhterem tutulmuştur ki mesela bir kadının şeref ve namusuna iftira edenlerin, manevi hayatını zedeleyenlerin şer'i cezalarını çektikten sonra bile yani dinin onlar hakkında öngördüğü cezayı çektikten sonra bile şehadetlerinin ebediyen kabul edilemeyeceği bildiriliyor. Bu da bir başka ceza olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne büyük ve ne ağır bir cezadır biliyor musunuz? Mütecavizi yani saldırganı adeta insanlıktan hariç bırakıyor. O adamı insanlık dairesinin dışına çıkarıyor. İftiracıyı, bütün medeni haklardan yoksun bırakıyor. Bundan da anlaşılıyor ki Müslümanlık nazarında manevi hayatın önemi büyüktür hem de pek büyüktür. Ne gibi şeyler manevi hayatı yıkar ve onun bünyesinde derin rahneler yani derin gedikler açar? Bu kötülüklerin başlıcaları şunlar diye bir sıralama yapalım isterseniz. Mesela nedir bunlar? İstihza yani bir kimseyle alay etme, tahkir bir kimseyi küçümseme ona hakaret etme, zem ve gıybet ve bir de iftira. Evet bunlar çok berbat huylar, kerih görülmüş son derece sakıncalı huylar. İstihza, tahkir, zem, gıybet ve iftira. Evet isterseniz biraz böyle açıklamaya çalışalım. İstihza az önce de ifade ettiğim gibi sevgili dinleyiciler birisiyle alay etmek manasına geliyor. Sözle veya yazıyla bir insanla alay etmek, onun haysiyetini ve meziyetini kıracak şekilde eğlenmek veya buna benzer el, ayak, kaş, göz işaretleriyle hareketlerde bulunmaktır. İşte buna istihza diyoruz. Evet bu da bir nevi hakarettir. Yalnız bu bildiğimiz hakaret gibi açıktan olmaz da sezdirmeyerek, bildirmeyerek yapılır. Ahlak noktayı nazarından, ahlak açısından bu ötekinden daha fena, daha çirkin, daha kötü bir hareket. Çünkü alaya maruz kalanın, alaya muhatap olanın ruhunda o kadar derin ve o kadar acı bir yara açar ki insanlar her şeyi kolay kolay unuturlar da istihza olunmayı, alay edilmeyi asla unutmazlar. Unutamazlar. Ruhlarında açılan yara zaman geçse bile bir türlü kapanmaz. Manevi hayatı delik dişi eden bu çok çirkin harekete cüret edenlere hakkında çok ağır tehditler, çok kötü akıbetler mevcut olduğunu Cenabı Hakk'ın kelamından öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 104. suresi ki buna Hümeze suresi deniliyor. Veylün likülli hümezetin lümeze diye şiddetli bir ihtarla başlıyor bu sure. Bu ayetler böyle efendim şiddetli bir ihtarla hatırlatmayla başlıyor. Manası nedir biliyor musunuz? Vah vah o adam çekiştirici, ayıplayıcı, kaşı gözü ile alay edenlerin haline eyvahlar olsun demek. Hümeze açıktan alay etmek manasına geliyor. Evet, Eyvahlar olsun onların haline, yazıklar olsun onların haline. Çünkü bu gibileri bekleyen, böyle insanları bekleyen uhrevi akıbet, yani uhrevi sonuç bu dünyada uğrayacakları akibetten kat kat beterdir. Orada yüreklerini saracak olan alevli bir ateştir. İyice bilmiş olalım ki başkalarının körlük, topallık, kamburluk gibi Uzvi kusurlarıyla yani vücut organlarında görülen kusurlarla veya uzvi olmayan başka noksanlarıyla alay çoğu ya aynı illete müptela olur, aynı hastalığa eksikliğe maruz kalır veya öyle bir illete tutulmaya adaydır, namzettir. Efendim tahkir, kaba ve terbiyesizce açıktan aşağı bir insana şeref ve şöhretini, haysiyet ve meziyetini yaralayacak sözler söylemeye deniyor. Evet tahkir de böyle işte efendim. Bir insana açıktan aşağı tahkir etmek suretiyle onun manevi hayatına tecavüz etmek, edepsizlikten, terbiye kıtlığından başka bir şey olmadığı için bu kötü ahlakta olan insanlar ahlaki faziletten uzaklaşmış, insani meziyetten sıyrılmış sayılırlar. Bu ahlaki kusur sahiplerini Müslümanlık daima zemmetmiş yani kötülemiş mütecasillerini yani böyle şeylere cesaret edenleri tabii ki kötü görmüştür. Yalnız insanlara değil sevgili dinleyiciler hassas bir noktayı belirtmek istiyorum. Hayvanlara bile sövmek hatta zamana ve dünyaya sövmek bile Müslümanlıkta günah sayılıyor. Evet, kahpe felek, kahpe felek deyip duruyoruz. Acaba kahpe ne demek? Bunun manasını hiç düşündük mü? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamana ve dünyaya hakaret edip sövmeyiniz. Çünkü içinde siz yaşıyorsunuz buyurmuştur. Evet, efendimizin bütün hadisleri gibi bu mübarek sözünün de son derece cali bir dikkat olduğunu, derin manaları ihtiva ettiğini görüyoruz. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burçefem'de devam ediyor. Gelelim zem ve gıybet'e. Zem demek başkalarının kusurlu taraflarını, ayıplarını meydana vurup söylemektir. Gıybet ise bir insanın işittiği zaman hoşlanmayacağı, incinip üzüleceği, müteessin olacağı şeyleri pervasızca arkasından söylemektir. Çok yaygın bir hastalık bu maalesef. Bu gibiler için filan adam fassaldır, fassallık ediyor deriz. Evet, onun bunun dedikodusunu yapıyor manasında kullanıyoruz bu cümleyi. Evet, her ikisi de ahlaken pek çirkin ve düpedüz bir denaettir, alçaklıktır. Hele büyüklerin hoşuna gitmek için başkalarının kusurlarını sayıp dökmek, kendi gözündeki merteği görmeyip başkasının gözündeki çöpü görmektir ki, bundan daha büyük hamakat, bundan daha büyük ahmaklık olamaz. Ahlaklı bir insandan derin bir imanla Kur'an'a inanmış bir Müslümandan bu gibi adilikler asla sudur etmez, onlardan böyle alçaklıklar meydana gelmez. Birinin arkasından hoşlanmayacağı şeyleri onun manevi hayatını sarsacak sözleri söylemeyi, adam çekiştirmeyi Kur'an-ı Kerim şöyle bir mesel ortaya koyarak bu hallerin çok iğrenç olduğunu Efendim şu ayetle açıklıyoruz sevgili dinleyiciler. Buyruluyor ki, Ey iman edenler şüphenin çoğundan sakının çünkü şüphenin bazısı vebaldir. Biri birinizin gizli taraflarını araştırmayın, biri birinizi arkanızdan çekiştirmeyin buyurduktan sonra bu kötü huylara müptela olanlar için siz ölü kardeşinizin etini yemek ister misiniz, ondan iğrenirsiniz diyor. Evet bu ilahi ihtar bize adam çekiştirmenin kardeş ölüsünü paralayıp parçalayıp yemek kadar iğrenç ve adi bir iş olduğunu anlatıyor. Bize düşen görev dostlarımızda kardeşlerimizde gördüğümüz kusur ve noksanları onu utandırmadan münasip ve nazik bir lisanla söyleyip kusur ve noksanını tavsiye etmeye çalışmaktır. Hele ölen aramızdan çıkıp giden müdafasız bir halde savunmasız bir durumda bulunan geçmişlerimizin arkasından yalnız iyi taraflarını söylemeye kötü taraflarını örtmeye memuruz. Evet efendim müsaade ederseniz şu cümleyi de söyleyeyim kusur görmekte bir nevi kusurdur mümkün olduğu kadar kusura ve küsura bakmamak lazım. Bir hadis-i şerifte kendi ayıbıyla meşgul olup başkalarının ayıplarını görmeye vakti olmayan kimseye ne mutlu buyurulmuştur. Evet hayatta gülmeli, eğlenmeli, kimseyi incitmemeli, zira kırılan insan kalbini yapacak bir usta yok. Görmeli, işitmeli fakat dedikodu etmemeli. Geçmiş acı günleri yad etmemeli. Gelecekten de feryat etmemeli, hali hoş geçirip berbat etmemeli, baki bu kubbede kalacak sadayı hoş bırakmasını bilmeli. Ya ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış, ne mutlu eser bırakan insanlara. Evet, tarihi incelediğimiz zaman, hangi tarih olursa olsun efendim, Selçuklu tarihi. Osmanlı tarihi, Emevi tarihi, Abbasi tarihi, Endülüs tarihi, Avrupa tarihi, bütün bu tevarihi incelediğimiz zaman, baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakıp da öbür aleme giden insanların ikinci ömürlerini yaşadıklarını hayırla anıldıklarını görüyoruz. Sözümün sonunda merhum tarihçimiz ve edebiyatçımız İbn-i Mahmut Mahmud Kemal Bey'in Meşhur sözünü müsaadenizle bir kere daha tekrar edeyim. Buyuruyor ki, Efendi Hazretleri, semereye i hayat hayır ile yad edilmektir. Yani hayatın semeresi, meyvesi, neticesi hayırla anılmaktır. Ne mutlu hayırla anılanlara. Evet, hayırla anılmıyorsa bir insan ondan da hayır gelmez. Diyerek sohbetimizi bitirelim efendim önümüzdeki tarih müsahabelerinde buluşmak ve yine sohbet etmek üzere Allah'a ısmarladık.